973. konu, HZ peygamberin kolay olanı tercih etmesi ve sadece Allah için intikam alması, Resulullah iki iş arasında muhayyer kaldığında, eğer günah değilse, onların en kolayını, tercih ederdi, eğer günah ise, günahlardan en uzak insan o olurdu, peygamber nefsi için kimseden intikam almamıştır, ancak Allah'ın hürmeti çiğnenmek istenir ya da çiğnenirse, bundan ötürü intikam alırdı.